Bu sabahlar, bu bo den sabahlar, bu sabahlar. Fit Oktay reklam girerse çok üzüleceğim. Durdurmaya çalıştım. Fair. Buna izin verme. Buna izin vermiyorum. Buna izin vermedim Okta Çok iyi yaptın Fahir. Good morning sevgili dinleyiciler. Evet 23 Aralık 2014 Salı sabahındayız. Ee, Biz eski radyocular olarak çünkü bayağıdır radyo programı yapmıyoruz fair. Evet. Bugün karşınıza gerçi... Ee, yani siz buradaydınız. Şöyle da... ağzımın hareketini şey yapınca. Fahay siz buradaydınız doğru. Estağfurullah. Ee, bir arkadaşınız daha vardı o da eski radyocu galiba. O da bayağı eski radyocu ya. O, o da en bugün... son geçen hafta program yaptı. Bugün. <gülüyor> Öyle söyleyeyim bugün sana. Bugün 23 Aralık olmasından e, dolayı gelecek mi bugün yayına? Ee, bakayım bugün. E, bugünün çünkü... bir özelliği var mı yani? En uzun gün, en uzun gece, Hayır, en uzun bir şey, en kısa radyocu... bir şey. Eski radyocu es... bugün en uzun gecenin iki gün sonrası. Yani düşün günler yavaş yavaş demek yine uzamaya başladı. Ama yani en uzun geceyle kıyaslayacak olursan çok da kısa değil o en uzun geceden. O yüzden en uzun bir gece diyebiliriz uzun yani. Uzun bir geceydi yani. Diğer gecelerden çok da çok farklı bir şey yoktu. Bundan yani. bir süre önce biliyorsun eski radyocular olarak toplandığımız zaman her gün 23 Aralık'ta yine radyoya çıkalım, yayına evet, çıkalım abi, olur mu <gülüyor> demiştik? Yani biz de olur demiştik ama bakıyorum da bazıları olur demesine rağmen <gülüyor> yani... <gülüyor> Ee, evet güzel. Dışarıda serin bir hava var. Serin mi? Ee, serin yani. Çok Bu... iyi bugün Fahir. Ayaz var ayaz. Ayaz. Ankara ayazı. İliklerinize, kemiklerinize kadar işleyecek bir ayaz var. Kaba bir araştırma yaptım ben bugün. Donacaksınız. Radyoya gelirken e, dedim ki oraya buraya Hı. sordum. Kaç derece olacak bugün falan dedim. Çeşitli bana sayılar söylediler. Ama sayı değil, rakam değil. Bir şey demeye... Gönlünü el vermez yani Fahir Yani onlara sayı denmez 2 diyorlar 1 diyorlar 3 diyorlar En fazla diyen 5 dedi O derece Yani bugün en fazla kaç olacak diye sordum 5 Sizi asal mı seviyorsunuz? Şeydi yani yönlendirici soruyla Oktay sorumlu. Bey asal mı seviyorsunuz? Asal mı? Ben tabii hava şeyinde hava derecelerinde asal severim Bir asal mı Fahir? Bir asal mı sorusuna geldiğimiz dakika itibariyle Haydi bakalım Asal sayı konusunu kapatmak için bu zoruyu ha, sormak açmadan zorundaydım. Açmadan evet yani. <gülüyor> en fazla asal. <gülüyor> ben de konuyu tekrar açtım. Asal. Senin o güzel hatırın için asal. Çok Asalsa da asal, asal değilse de asal. Asalsa asal diye bir şarkısı vardı biliyorsun. Ay şey. hmm, i̇şte çok evet. bugün şeyiz ne derler bir yandan da üzgünüz. Çok akır. E, dün vefat etti. Evet. Ondan sonra hiç o kadar şey gözükmüyorsun herhalde. Acını hep içine akıttığından dolayı. Evet. 70 yaşındaki sanatçımız. Roketledi. Evet, e, Roketledi. Bugün onun e, güzel şarkılarından e, birkaç tane çalacağız. Hadi bir onunla başlayalım ondan sonra. Aslında öyle başlayalım ya. Hakikaten bir Joe Akır e, dinlemek. Ne var bizde? Hangi şarkıları var? Bakayım Oktay Bey. Bizde bütün kronolojisi var. E, Babamın oğlu diye bir şarkısı var Joe Kaker'ı. Güzel bir şarkı Joker, you can leave your head on. You, o, o değil. Onu deme. Tonight var. Ben şarkılarından daha güzel. My hadis. father's son. Ha, onu çalalım. Haydi, my father's hadi, son onu sonla e, Joker'a da bir e, saygımızı göstermiş olalım. Haydi bakalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Tabi tabi. Yeterli. Tabi tabi tabi canım. Yeterli. Tabi ben sana döneceğim. Ben sana döneceğim siyacım. Vallahi Siyah. Siyah. ya da çok ayıp oldu. Gelme bir'e küstüm Siyah. Evet, ee, Siyah'ya da ayıp oldu ama yapacak bir şey de yok, kusura bakmasın. Yine söz vereceğiz Siyah Hanım size. Tamam. Yani, o kadar da söz vermeyebilirim, ben bu şarkısını çok şey yapmıyorum. Başka bir şarkıda Başka söz Başka bir Siyah, veririz, Siyah şarkısıyla daha birlikte oluruz diye ümit ediyorum, ne diyeyim ben. Ne Dün diyeyim başbakana ben? Ee, mayonez atıldı biliyorsun. Ay evet ya, Belçika başbakanına. Başbakan evet. deyince hemen kafanızda... Ooo nasıl ya falan diye şeyler geliyor olabilir. Biraz Tabii seni ki. ben yine bu haberi görmeme ihtimaline karşılık seni biraz bir heyecanlandırayım <gülüyor> dedim. Yok yok yani o, e, hakikaten sadece mayonez de atılmamış. Patates kızartması ve mayonez. E ne atsınlar Belçika'da? French Çok fries. Da... <gülüyor> ya, ya çikolata atacaklar. Ya, ya patates, patates kızartması, kızartması atacak Ya patates kızartması mayonez atacaklar. Ve adamın yüzük fotoğrafları çekilmiş. Atacaklar. O kadar mutlu ve mesut ki. Gerçi bana da mesela patates kızartması atsa... Ben de galiba mutlu olurum çünkü ülkemizde biliyorsun yumurta atıldığı zaman herhalde onun kokusundan rahatsız oluyor siyasiler. Yok. Yani pasta da atsan rahatsız olur. Hayır belki buradaki de bir şey bir değişiklik. Yani ne bileyim bir başka bir ürün çeşitliliği yaratmak lazım diye düşünüyorum. Ne bileyim bir e, mercimek salatası olabilir. Mercimek köfte olabilir. O da güzel. Yani yöresel lezzetler coşkusu. Olabilir. Üründen Çünkü... mi diyorsun yani sen bu rahatsızlık? Yoksa başka neden olabilir? Oktay o yoksa da doğru. yani protesto haktır diyor mesela başbakan. Bütün başbakanlar da böyle düşünüyor diye düşünüyorum ben düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru. Doğru diyorsun. Yalnız burada benim anlamadım. Önce patates kızartması atıp Ondan sonra, döküp daha doğrusu çünkü kafasından aşağıya bir kadın e, elinde patates kızartmasıyla görüyorum ben yanlış bakarım. Biraz, biraz soğumuşdur inşallah çünkü eğer sıcak sıcak çıkıp şey yaparsa o pro protesto gösterisi biliyorsun e, şey olur. Soğuktur ama herhalde tam bir konuşması. Biraz soğumuş. Şey çünkü eğer yeni çıkarmış. çıktıysa yeni çıktıysa. So çantadan çıkan patates kızartması. Ama zaten o şey yok durmamış yani hemen düşmüş. O patates kızartmaları Tabii böyle durmaz, bir durmaz, durmaz, üzerinde durmaz. Ee, ondan sonra patates kızartmasını önce dökmüşler, üstüne mayonez, üstüne üstüne de bir başka e, kadında mayonizi o kadar güzel şey sıkıyor ki. Güzel mayonez sıkıyor değil mi? Vallahi yeni yani şişe şey çünkü. Kaç metre bu? Burası 2 metreden sıkıyor benim gözümde. Bir gördüm. bir buçuk metreden böyle bir. 1-1,5 bir, bir mu? Bir daha ölç. Bak kaç metre olabilir? Aa bir daha ölçtüm. 3-3,5 üç, üç metreymiş fayiş. Yani o yanlış ölçme olmasın yani. <gülüyor> Çok özür dilerim sevgili denizler. Size de yiyem attım. Ee, Oradan yetiştirmiş yani. Şey diye sormuş başbakan zaten. Barbekü sos da var mı demiş. Biraz barbekü... O ekstra fiyata tabi olduğu için ee, vermemişler. Onu sorsaydı iyice sinirlenirdi ya. Ne? Protestoyu yapanlar. Ne alakası var ya ülkemizde ya patates kızartması, mayonez giyiniyor diye. Belçika'da kemer sıkma politikası var. Ee, Belçika'da yani hani böyle çok böyle fit insanlar vardır ya. Kadın erkek fark etmez böyle çok hakikaten hoş gözüküyorlardı zaten Şüphesiz de. her ülkede vardır Fahir. Ee, ve onlar da böyle hani rejim yaparlar. Kemer sıkma deyince aklıma geliyor. Onlar geliyor. Belçika'nın kemer sıkma politikası da biraz bana öyle geliyor. <gülüyor> zaten böyle bir zarif zarif duruşun var. Neyin kemerini sıkıyorsun sen daha? Başbakan Michel'i... Ee, Biraz rahman gitsin bırak. Hemen ondan sonra boş bir odaya almışlar. Hemen boş bir Yakınları. Üstüne, tuz var mı demiş. Hemen tuz dökmüşler. <gülüyor> yakınları almış. teyzesi falan herhalde yakınları dedi ki bilmiyorum da. Teyzesi varmış. Eniştezi varmış. Konuşma... Çünkü onların... <gülüyor> bir konuşmasını tabii... dinleyelim muhakkak diye gelmişler dinlemişler. Boş bir odaya bir almışlar. Bir de genç bir adam galiba ya. Yani genç tabii canım. Ben... Daha yeni zaten başbakan oldu. Valla dipçik gibi delikanlı yani. Öyle yeni sayılır. Ondan sonra hemen üstünü değiştirmişler. Öyle tuz falan şey yapmıyorlar. Yanlarında Sen, yedek vanila mı getiriyorlar? Islak, iskak şeyle mendille sildiklerini düşünüyorsun Fahir ama diğik. hemen yedek takımı hemen değiştirmiş. Ondan sonra 10 on dakika sonra ceketsiz tabi ceket yok çünkü diğerleri var da diğer evet, ee, evet. ceket sabit ceket esas şey olmuş. Rezil olmuş. Rezil olmuş ceket. İşte bu da, bu da Belçikalılar da anlasın böyle protesto olmaz yani. Ondan sonra şikayetçi olmayacağım demiş başbakan. Ki, ve hak, yani şey diye konuşmuş. Şikayetçi olmayacağım deyip de şey de değil. Büyüklük bende kalsın falan da değil. Protesto haktır. Tabii ki şikayetçi olmayacağım diyerek tabiisi demiş yani. Tabii. Ne yapsak Oktay yani herkesin Çok... aklında şey vardı Uruguay vardı. Uruguay mı? Ee, Uruguay Buyur. yanlış mı söylüyorum ya? Yo, ben, Amerika, yok ben Güney Amerika. herkes oraya diye. gidek diyordu ya. Gidek ya diye. Ha evet doğru Uruguay. Uruguay, Uruguay değil miydi orası? Evet Belçika mı diyorsun? Belçika sanki biraz daha yakın gibi duruyor ya bilmiyorum. Benim yeğenler falan hep orada biliyor musun? Bizim damat da Belçikalı. E biz de yarı <gülüyor> Belçikalıyız değil mi? E benim ben büyük amcası oldum Melek Yavru e, biliyorsun. Belçikalı mı? E tabii yani. Asya ile Emre yani Belçika'da. O zaman buradan Belçika'ya selam olsun diyoruz. Sevgiler, saygılar olsun ya. İşte Belçika'mız güzeldir ya. Valla Oktay bir şey gibi doğdun <gülüyor> sabah sabah. O zaman hmm. biraz da şey vereyim ben sana. Yine ee, bir çok ee... çalalım ya. Çalalım şimdi mi çalalım? Ha sen... vallahi çalalım zaten reklama gelmiş. Çalalım çalalım Joe Kakır Ya Bu ço kadar ço. çabuk da ço, bir Joe Kakır bir reklam. Bir Joe Kakır bir reklam. Ama güzel bir şey çalalım Fahir. E, kötü bir şey yok ki Joe Kakır'ın. Nubliye. Nubliye, nubliye Jeme. Heh, onu çalalım hadi. Ee, Ketrin Denev'i hayal ederiz. E, bakayım onun adı neydi? İşte Nubliye Jeme doğru dedim. Öyle mi dedim? Valla mı dedim? Var mı o? Nübliye Jemi, Onun adı başka bir şey olabilir mi? Yok hayır hocamın. Nübliye Jemi maalesef oktay bey. Ciddi mi? Ee... O zaman mecbur soner sarı kabadağı çalacağız. Valla. Yak yak. Kucu başka bir çalar şey. mıyım? Hadi İster onu misin? çalalım. Kucu tamam. bir olsun. Hadi biraz tamam. da, e, biraz da bize bir değişiklik olsun. Al size kucu bir lavla Joakarı bir kez daha analım. Hakikaten bakayım. Yani bu Hı. güzel. 9.07 saat modern sabahların yeni saatinden hepinize bir kez daha günaydın sana severler. Bir Dolu falan diye konuşma şimdi bir kez siz daha. Siz demediniz ne? mi? Ha siz demişsiniz ben demişim. <gülüyor> Olur mu eski radyocu Ege Kayacan huzurlarınızla? <gülüyor> Neler Geçen Geçen hafta bıraktın bu adamın sesini niye kıstın ya? Bunca zaman sonra... Kimin? Hiçbir şey yapmadı. Bu de adamın sesi ya. kendiliğinden kısıldıymuş. <gülüyor> <Demekli. gülüyor> Seni görünce. Evet sevgili dinçler, geçen saatte söz verdiğimiz gibi eski radyocuları topluyoruz. Radyo Modern sabahlarda işte onlardan biri. Hoş kendinse gibi. Keyifler olsun. Teşekkür ee, ben ederiz. Ben de eski radyocuyum. Eskişehir'de e, çok radyoculuk yaptım. Beyazda programlar yaptım. Şüphesiz ki her radyocu Beyazda bir kere program yap, yap yapacaktır veya yapmıştır. Program veya programlar, programlar yapmıştır. yapmıştır. Ben de 97 yılında e, Eskişehir'de gene. Yok, Ankara'da e, bir radyocu arkadaşım vardı. Onunla birlikte bir gece yayınında bulunmuş. <gülüyor> <gülüyor> programlar <gülüyor> yaptı. Sen <gülüyor> de eski program radyocusun. Evet. Yaptım. Eski radyocular yine bir araya geldi. Geçen hafta yayına yaptılar. Çünkü hayatına... Jokaka'nın My Heart'ını ben dinlerken bir şey yaptım da. Benim bir göz gözyaşı geldi senin gözünden. Geldi hakikaten. Biz şimdi o zamanlar klip diye bir şey bilmiyorduk ya. Hı hı. Film... Ne filmi bu falan diye bakıyorduk. Niye bu filmde haberi sahneyi gösteriyorlar diye. <gülüyor> klip şeyimiz yoktu çok o zamanlar. Benim ilk seyrettiğim klip herhalde bu. Sence o kakırla ilgili anılarını mı anlatmaya başladın evet, Ege? Evet, bugün eski radyocu diyebilirim. Eski radyocu, radyocu olduğunuz <gülüyor> <var mı? gülüyor> Anılar, anılar valla. İkisinden <gülüyor> de karosere binmiştik. Orada atar, atar, atar, atar, atar. Anılar, anılar vallahi Anılar biriktirdi Ege <gülüyor> yıllar içerisinde. Hoş anılarınız var. Onları programın ilerleyen dakikalarında almaya devam edeceğiz. Valla bir iki şarkı daha çalalım. Da, da, da zaten bir de ama şöyle bir şey var. Joe doz oranı belli noktaya geçtiği zaman bünyede tahribat yaratır. Adam Biraz, yorumcu olduğundan her türlü şarkı var. Joe Kakır'ın yani. en böyle kendine <gülüyor> e, özgü bir hareketi var şarkı söylerken. Ne? Kafayı şey sallaması oldu. mı? Ne? Kafayı sallaması. Pek çok müzisyene de örnek olmuş bir hareket. Bu e, elinin parmaklarını böyle baş tek tek dokundurması. <gülüyor> var, var o. Mesela o. ilk o mu yapmış? İlk o yap. Parmak sayma gibi. Parmak sayma gibi sanki o arada bir şey o var gibi. Bir el olsa çalarım falan filan gibi. Öyle o bir... sakinleşmek için 1 2 3 4 5 6 7 çok sinirlendiği zaman içinden sayıyormuş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nefes nefes nefes nefes nefes nefes nefes nefes nefes nefes nefes nefes nefes Birini sakinleştiren şey başkalarının <gülüyor> ne kadar sinirlenebiliyor, <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Enteresan dünya. Benim benim üzerimde çok etkilidir. Bir Joker'ın o parmak hareketleri. 2 2 Turhan şeylerin bütün sakinliğiyle ayağıyla ritim tutması. Vücudu Vallahi daha dün seyredim biraz Turhan Yüksel'i. Hiçbir şekilde oynamıyor, sadece ayağıyla. En hali <gülüyor> de çalınırken bile arka tarafta klavyesin tuşlarına e, siyahta ve beyazda oynarken elleri, eee ayağı sakin sakin ritim tutuyor ve hakikaten o kadar çok etkileyici. Özellikle atışlarda keder, beyazda mutluluklar Mutluluk var, var. Yani ya. evet, aynen öyle. Ferdi Özbey'in Dolaşıyor parmakları gece sabaha kadar. Evet, <gülüyor> o zaman biraz da gündemimize bakalım. İsterseniz sevgili dostlar, anılar biriktirdik, biraz da haber biriktirdik. Pardon, çok özür dilerim. Haber biriktirdim, Faire. O dosyayı açmadan önce ben Ege Bey'e bir soru sormak Tabii istiyorum. Teyfel olsun. Turhan Yükseleri nerede izlediniz dün? MFÖ e şey çıkarmış. Senfonik konser DVD'si çıkarmış. Ha. Turhan Yükseler de şef. Hmm. Sana mı yolladılar Hı -hı. nasıl olmuş Egeci diye? Bana yolladılar nasıl olmuş diye. Fuat de... var mı? Var var hepsi var. Hepsi Çünkü var. son dönemde Fuat. <gülüyor> diye sandalyelerde dönüyorlar. Çünkü son dönemde Fuat'ı <gülüyor> göremiyoruz. <gülüyor> evet ya. Mazhar Üskan'ın yanında. Yani niye onlara böyle ayrışma olmadı herhalde yıllar içerisinde Yok, ben en çok korktuğum şeylerden bir tanesi Yarın o proje günde... abi demiş yani iki kişi buradan böyle bir şey yapar Zaynı bir üçüncü mi? dışarıda kalır aramızda mesela bu sabah yaptığınız gibi mi ee, yani bu durumda Fuat sen oluyorsun Ege'cim kusura bakma özellikle saçları e, ben de mesela... Fuat oluyorum <gülüyor> sizlerle <de> senelerdir cebelleşiyorum <gülüyor> Cebe... becelleyiyorum pardon nelerle becelleştik? güzel becelleymek Ege Kayacan'a mahsustur <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben haberlerime dönebilir miyim? Buyurun, yani buyurun sizin dosyayı için açınız. Dosya dosya. Tabii ki pek çok dosya var. Ee, birazdan yeme içme dosyasına da gireceğiz ama bir İspanya'da da diyorum. Buyurun. Ee, İspanya Kralı 6. Filip'in ablası Gil. Ee, Prenses Christina ile kocası Palma Dükü. Urdangarin. Ee, sahip oldukları şirketin yolculuğunu... Fai Züge... atıyor musun isimleri? Allah belamı versin atıyorsam yani. Neyse son en son Dükü'nün garin. Ya hayır. Evet tabi tabi e, gari. Palma Dükü, Urdangari. Palma diye değer var. var. <gülüyor> Palma diye var ya, Palma'nın olduğuna inanmıyorsun da Palma Dükü'nün olduğuna niye inanıyorsun? Hı -hı. E, neyse, kraliyet ailesi suçu kabul ediyor ama Prenses Christina'nın yargı dokunulmazlığı olduğunu savunuyordu. Fakat yargıç Juan Castro son sözü söyledi. Prenses Christina 4 yıl eşi Urdan Urgandarin, Urdangarin 19 yıl mapusla yargılanacak. Valla ben şeyi merak ediyorum. Koca prensesi sen neyin artık hesabını? Niye olsun şey yapıyorsun pardon, ya? Pardon İspanya'da paralel devlet yok mu ya? Var işte onu Paralel göstergesi bu abi. Paralel Aynen, şey var, var. Onun üstüne kapatsınlar konuyu? Ne paralel mutlakiyet var işte. Paralel mutlakiyet işte tamam mı? E, paralel devlet diye bir şey var. Paralel yapalım. monarşi. Ha, paralel pardon monarşi. ya mutlakiyet <gülüyor> ne? ne diyorum ben Oktay sabah sabah. Paralel monarşi de yani onun oyunu. Biz buradan anlıyoruz. Yani İspanyalılar e, anlamamış. Evet. Görmüyorlar bunları anacım. Görmüyorlar, Rolsuzluk görmüyorlar. Hırsızlık diyorlar. Yani bir de prenses Bunun Demokrasi bunların gözü kör etmiş ya yolsuzluk yapıyor velevki yolsuzluk yapıyor Monarşinin gereklerini yerine getirmiyor mu getiriyor bitti <gülüyor> gitti yani Yoluzluk. bunun üstüne artık bu kadar düşünmeye gerek yok da ben de prensese de biraz afedersiniz de ayar oldum yani ulan zaten prensessin. senin kocan dük palma dükü malma dükü ama sonuçta bir dük yani e siz daha niye şirketli bilmem ne yapıyorsunuz ya ulan zaten memleketin yarısı sizin ne yapıyorsun yani? Daha neyin mücadelesini veriyorsun? Doymuyor işte, gözü doymuyor. Yani onlar çok fazla geldi. Oradan biz şey bulalım. Şey, sahte fatura bulmuşlar. Naylon fatura. Bolero konaklarından 6 tane almışlar hamsun. Vallahi hakikaten ya sinirlerim bozuldu ya. Ya prenses oluyorsun biraz prenses gibi davran ya. Öbürü de dük gibi davransın. Herkes hak ettiği gibi davransın. Lütfen rica ediyorum konumuna sıfatına yakışır şekilde. Diyoruz. Bir de bütün Bağlanmış bu mı? monarşi toplanıyor böyle <gülüyor> yarın öbür gün balolarda. Bunları oturtacaklar hırsızlar masasına. Ya hayır hırsızlar masasına. Onlar şey yaptı ya falan. E, Bağlanmış e. mı bu konu Fahir? Yok yani işte son... Mapus'la yargılanacaklar. Bir ha şey var. Yar yargılanma yeni mi başladı? Yargıç Oğan söyledi. Daha Bilmiyorum. eski. Yargıç Oğan söyledi. Yarıkı Çuahan söyledi, bilmiyorum. Bence onu 2015'e bıraksınlar kararı. Ha, bence de ya. Bir rahatlasın. Evet, 2015'in ilk yıl ayları. İlk aylarında bence şey <gülüyor> yap. Şimdi Ay rahat rahat yaptınlar. Gibi. Hemen karar vermeye gerek yok. Yani. Acele etmelerine bence. Hayır, benim üzüldüğüm, Christmas mi oldu? E tabii şimdi tekrar bekle bilmem ne falan filan. Ne yani tamam. oturacaklar bir şey yapacaklar orada. Herkes hediyesini açıyor. Bunlar kaç yıl çıkacak hediyemizden diye bakıyorlar. Zaten İspanya'da şey diye konuşulanlar da varmış. Hemen karar verilsin diye. Christmas kültürü zaten bizde yok ki falan diye. Ne alakası var ya var falan demişler. Hemen konu kapanmış. O da, o da Onun da bir yalan dolanı olduğu ortaya çıkmış. Zor yani İspanya'nın Durumu zor. Belçika zor. İspanya zor. zor her yine, yer zor. Yine vallahi ülkemiz cennet. Ki İspanya yani İngilizisyonu da bulduğu için bunlar da ma Onlar mahkeme şehir tabi. İspanyol İngilizisyonu yani, Engizisyon, en yamanıdır. Yani İspanyol İngilizisyonu da anlayabilmek. Ya niye yakıyorsunuz koca koca adamları o kadar İngilizisyonlar yaptınız yaptınız. Yaka yaka bitiremediniz be. Yaka yaka bitiremediniz be. Yalnız İspanya'da ne büyük memleketmiş ki O oradan yedi bu, bu buradan, buradan yedi yani. Hala ayakta hala İspanya'nın ceo politik konumu Çok kuvvetli Tabii. ya Çünkü biliyorsunuz, Ondan dayanıyor yani Amerika ile Avrupa'yı bağlayan Bir e, bridge, gibi. Bridge, bridge, together. bridge together Biraz daha yapsalardı biraz Aslında daha... Avrupa ile Avrupa'yı bağlıyor Avrupa'daki ülkelerin Bridge together'ı da o yani Daha doğrusu Portekiz de Avrupa'yı bağlıyor bence Öyle diyenler var mıdır ya Avrupa'da? Doğu Avrupa ile Batı Avrupa arasında bir köprü gibiyiz Var tabi canım Arnavutluk mu diyor bunu <gülüyor> Tam diyor? Arnavutluğa yakışacak şey yani Niye sen öyle sanki hakir görür gibi dedin Arnavutluğa Ne demek istiyorsun sen e, ya Baba tarafı o Arnavutluktan geldi ya hakir görür müyüm ben Ya öyle bir şeyine sahip çık lütfen Özüne sahip çık Bizim bir tane Arnavut müşterimiz var siz e, Ben size hep Giritli diye biliyorduk Ege Bey Anne tarafı. Anne tarafı baba. O zaman sen Arnavutsun hiç Giritliyim diye gezme Tamam öyle de gezebilirim de Doğum yeri İzmir konak yazıyor şeyden Ne yapayım mı? Ne diyeceğimi bilemiyorum Bu tartışmaya girmediğim <gülüyor> çok iyi oldu <gülüyor> Vallahi içim ürperdi O zaman İspanya'dan Arjantin'e geçelim Geç. Geç muhterem Bridge together Güney Amerika'yı Güney Amerika'ya Amerika bağlayan ülke Portekiz diyordur onu bence ya O Biz da Avrupa'yı Amerika'ya ama... bağlayan ülkeyiz diye E tabi çıkışlar oradan yapılmıyor mu? Tabi çıkışlar tam o heykelin oradan yapılıyor Herkes der onu ya serbest yani Oo. Asya Avrupa arasındaki köprü Rusya şey mi yani? Ha bizden geçiş yok çünkü oradan Avrupa'ya geçemez. Yani oradan da geçilir de oradan... Köprü gibi değil. Hayır uzun canım olur mu? Biraz abi. şey düşünün ya gizli hedef ya da yeni adıyla Rix. <gülüyor> Rix budur. Riggs budur. Kamçatka'dan Alaska'ya. Yani Kamçatka'dan Alaska'ya senin anılarını anlattığın çok güzel bir kitap olabilir falan. Vallahi Kamçatka'dan Alaska'ya... <gülüyor> İkisine Ankara. de gitmemiş olman da. Bir de <gülüyor> evet. ama bence o büyük bir avantaj bir kitabı anı kitabında. Yani hmm. çünkü anı konusunda serbestsin. Bayağı serbestsin. <gülüyor> Kavcatka'dan Alaska'ya diyip şey diye başlarsın işte İkisine de hiç gitmedim falan deyip <gülüyor> çeşitli anılarını anlatacağım. Hem de tokat gibi başlar kitap. Aa, çok <gülüyor> güzel başlar. bir kitap. Vallahi Nobel Edebiyat Ödülünü alırım gibi geliyor bilmiyorum. Hayır anılarını yazarsan bir iki anı da benim <gülüyor> bir yerde de birkaç tane de arkadaşlarımın anısını. Şeye... Tabii canım senin Şapka Anı'nın var, Musret esprim var onları hep ben A -a, Nusret Esprisi'nin de Ege Kayacan'a ait olduğunu sanki Aa, tabi yetmiş gibi oldun. İşte bu anılarını yazsan uzun uzun anlatırsın. Aslında onun gibi ama aslında benim falan. <gülüyor> uzun uzun yaz valla. Oktay, Arjantin, Arjantin, dedin, Arjantin ne Arjantin'de mahkeme kararı var. Bugüne e, kadar biz... giremedik çünkü... E, mahkemelerden bahsediyoruz. ...yargıdaydı. Evet, Ama, bitti mi? Ama e, sona erdi bir karar verildi. Rahat rahat konuşabiliriz. Rahat rahat isterseniz konuşmaya <gülüyor> başlayalım. Arjantin'de bir mahkeme 20 yıldır hayvanat bahçesinde yaşayan Oranguta'nın ki ismi Sandra... Ee, i̇nsan olmayan kişi. Herhalde. Evet, insan olmayan kişi temel hakkına sahip olduğu gerekçesiyle e, doğal bir parka nakledilmesi yönündeki başvuruyu kabul etti. Yani salıverilecek. İnsan verilecek. olmayan kişi mi? Evet, insan olmayan kişi. Nesne değil, varlık anlamında kullanıldı. Ee, Sandra. E, i̇nsan ailesi... olmayan kişi hakkından yararlanabiliyorlar mı? Mesela Yararlanabiliyor bir katil var, Arjantin'de yakalandı. Avukatı şey diyor mu? Abi istersen seni hayvan gösterelim oradan hakkını şey yapalım. Yok, insan olmaması lazım. Bu haktan yararlanaktı. Bu insan olamaz diye şey yapar avukatta. Şöyle bir bakıyorlar. Gözler o benim tipe bak hayvan gibi zaten tipinden belli diye mesela savunmasın onun üstüne kursa. Kursa bence alır. Şöyle bir bakıyorlar abi insan mısın değil misin? Ondan yok, yok, sonra. Yok hukukta bir devrim Oktay bu. Hukukta evet, bir devrim. bazı haklardan feragat ediyoruz Mesela ölünce de söylerler. Ya, verme mesela. Evet, her kişi niyetine diye hı hı. hani sorulur ya Tabii. sorulmaz değil mi orada bir şey sorulmuyor her kişi niyetine deyince Doğa kınıyor ya. Ha tamam doğa kınıyor yani. Bir Vay şey, Ege şey sen nasıl <gülüyor> Vay be. yani cenazelere gide gele gide ben gele. Kastarı gibi sayılan ya Ankara Kocatepe'de. <gülüyor> Zamanında dükkanın etlerini alırken her seferinde bir tane cenaze varmış gidelim diye şey yapıyordum ben. Bayağı eğitimini tamamladı ya. Vay helal olsun Ege'cim yani. Ay 20 yıldır böyle saydı sayvanat bahçesinde e, tutuluyordu Sandra dişi orangutan mahkeme tarafından önceki gün serbest bırakıldı. Hayvanseverler e, ihzar emri diye bir şey varmış abi. Hmm. Arjantin e, mahkemelerinde. İhzar ne? emri. İhzar emri. İhzar emri. Bu herhalde Türkiye'de de vardır bu değil mi? Tabii. İhzar emri. Tabi. Yedi eminle karışımı gibi bir şey. <gülüyor> neyle? <gülüyor> <gülüyor> neyle? Neyle neyin? <gülüyor> Yedi eminle kayyum karışımı bir şey. Yani bir şekilde vicahiye çevriliyor ama <gülüyor> hukuksal bilgi. Çevriyle tüm, teri tüm terimleri bir cümle içerisinde sarf ettim. Mahkemeye başvurmuş. Ne demek bu? Herhangi bir nedenle tutuklanan veya gözetim altına alınan şahsın hemen mahkeme huzuruna çıkarılmasını takip eden dilekçe olarak biliniyor. O zaman dava açsın şey olsun. Ne demek e, bu Ne ya? derler ona? Tazminat davası. Yemin ediyorum 20 yıldır boş yere tutuklu yargılanıyor. <gülüyor> Yargılanmıyor mu zaten? Yargılanmıyor Sadece işte. Sadece tutuklu mu? Yargıyı <gülüyor> bekliyor. Sadece hayvanat bahçesinde tutuklu. E, ve avukatlar orangutanın yeterli bilişsel işleve sahip olduğunu... Ben ona bir nesne gibi davranılmaması gerektiğini iddia etmiş mahkemede kabul etmiş. Helal olsun Arjantin mahkemesi. Arjantin e, ormanları orangutan kaldıracak bir? Orangutan değil, orangutan. Orhan kutan e, kaldıracak bir şey mi? Neyi kaldıracak bir şey mi? Ya şimdi mesela biz sorun Ankara hayvanat Esprin bahçesinde cülfah için bu şeyi yapsak nereye salacağız cülafayı? Cülafayı doğal ortamına salacağız. Doğal ortamını yani biletini. Alıp Afrika'ya mı göndereceğiz? E tabi canım. Sınırdır. Yoksa ot diye mi? Sınırdır. Onun biletini Sınırdır. kim alır? Onun biletini mi? Hayvanat bahçesi mi alır yoksa avukat dava açan mı alır? Yok canım hayvanat bahçesi. Bütün masraflarını. Ve birincisi business'ta. Business'ta mı? Tabi. Doğal ortamı dediğin yani şey, şehir de değiştiriyor. Hayvan, zebra mesela şehir yoksa. Şehir dediğin ülke anlamında. Ülkede değiştiriyor onu. her şekilde. Ve hatta kıta değiştiriyor diyorsunuz yani diyorsunuz. Yoksa yoksa biz serbest bıraktık kapının önünde takıl diye bir şey yok. Yok canım öyle bir şey olur mu ya? Allah Allah. Hem getireceksin getireceksin hayvanı orada o kadar seni tutacaksın. Biz hukuk sistemimizi nereden almıştık? Oktay? Fransa'dan. Medeni hukukumuz İsviçre'den. İsviçre'den medeni hukuk ama Fransa. Ceza olabilir. hukukumuz nereden? Galiba Fransa'dan. Fransa'dan Onu Arjantinle değiştirebilir miyiz? Onu ben bir sorayım ya. Kime soracağım? Ee, o da o da bir şu anda Anayasa Mahkemesi'ne oldu. sorayım nereye sorayım herhalde bana da çok da Hiç hukuk yolları tükenmeden Anayasa Mahkemesi'ne bir şey soramazsın fayır. Nereye soracağım ya? Önce iç hukuk yolları <gülüyor> muhtardan başlar. <gülüyor> Ben ya bildiğim, ya. Ben bildiğim bir şey olduğu için biraz heyecanlandım fark <gülüyor> etmez. hukuk diyorsunuz evet, yani İç diyorsunuz. hukuk yolları. Hukukumuz ikiye ayrılır. İç, hukuk i̇ç hukuk ve hukuk dış hukuk olmasıdır. Dış hukuk tebrik ederim. O zaman isterseniz biraz Joker Ya, ya yeter. Bağ, bir şey söyleyeceğim Yedin tamam. Ses, rahmetliydi. Woodstock, Woodstock mı? Onu Yalnız Programın mı? sonunda biraz, biraz. bizim mı? programdan biraz Fudiyanın programından geliriz. Tamam. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Modern Sabahlar devam ediyor Sevgili, sana severler, Espriler ve şakalar elbette buyursunlar. Hmm, espriler şakalar bir tarafa biraz da sağlık diyoruz. Acıkla da sağlık gerçekten sağlığımız en önemli. Neyimiz? Değerimiz. Hazinemiz mi? mi? Hazinemiz değil mi? Oktay bir şey daha söyle. Sağlık olmazsa hiçbir şeyin, Hiç bir şeyin yok. tadı yok. Doğru söylüyorsun. Ee, uzmanlar da iki besin konusunda gerçekten bizi uyarıyorlar. Ama tabi bunun da yan etkileri olmayacak değil. Abartmayın ifrada kaçmayın diyorlar. O konuyu da Cuma günü konuşacağız. İfrat konusunu. E, cennet meyvesi diye bildiğimiz Trabzon hurması. Evet. değil mi? E, yaşlanmaya karşı. Birebir mi? E, Birebir. Birebir diyor bir ki. Bir tane ye yaşlan. E, yok yaşlanmaya karşı. Gençleş pardon. Ha, gençleş. Tam tersi, sevgili tam hurmayı boğazına düzdik insanlar. Ya, Yalnız iki tane yiyince tekrar başa dönüyor. O evet. O yüzden çoktan fazla yiyemiz. Tek sayılarda yiyin. Yani birer tane. Her gün bir tane. E, lifli bir yapıya sahip olan hurma ne yapıyor? Neyi düzenleyebilir lifli olduğu için? Sindirim sistemini. E, boşaltım bağırsak, sistemini. Bak bak ne güzel bağırsaklar söyledi. Olabilir. Bağırsakları düzenliyor ve neye iyi geliyor? E, bağırsaklara. Hayır yani ne, pekliğe. Pekliğe yani halk arasındaki tabiriyle kabız, kabız kabız kabız kabız kabız kabıza ne yapıyor? İyi geliyor. Ha bir taraftan da sadece bunu mu yiyeceğiz? Elbette ki hayır. Kuru incirde içerdiği yüksek orandaki protein, vitamin, mineral ve bilimum değerlerle ne yapıyor? İnsanı adeta... İyi geliyor. İyi geliyor. <gülüyor> evet iyi söylediniz. Hayır, bu... Hakikaten derse çevirdin ya evet. yayınımızı. Ama, Ama bu, bu şey bir ders gibi, niteliğinde. Hem can kulağıyla dinliyoruz hem de katılımcı evet, oluyoruz. Katılımcı oluyorsunuz. Aynı zamanda da öğreniyorsunuz. Öğrendiklerinizi de ne yapıyorsunuz? Tekrar ediyorsunuz. Zaten Fahir bizim aklımızda hep şey diyormuş. Parmaklar hep havada. Gözümün içine bakıyorlar hep parmaklar havada. Yalnız bu iki... toplantısı yap bence. Yapacağım. Yapacağım. Yapacağım. Bu iki besinin en önemli özelliğinin ne olduğunu biliyoruz? Bağırsak. Pahalı mı? Yok, değil. Ba bağlı değil. Ha, kur incir pahalı. kuruyuncur pağlı. Kuruyuncur Hurma damlı. Hiç bilmiyorum hurma. valla vallahi kilosu beşten gider. Ben sana söyleyeyim beş lira altıdır ali hani bu sezonda. 5 lira altı lira. 5 lira altı lira. Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya. Hocam hurma satıcısı taklit yaptım. Hocam evet canım. Arkadaşımız dersi bölüyor. Evet arkadaş bir şey söyler Arkadaşım komik bir şey varsa bize de söyle biz de gülek. Ne kadar sınıftaki bütün iğrenç adamların şeyini yaptık. Yerini Vallahi. doldurduk farkında mısın? Hakikaten öyle. Sen tersi biliyorsun, ben de seni İspik, şikayet is, ediyorum. İspikliyorsunuz. Hakikaten ispikliyorsunuz. Bu iki meyve aman dikkat fazla tüketim biliyorsunuz ki her şeyde olduğu gibi bunda da zarar. Sonra yaşlanmayı geciktireceği izlerken e, Benjamin Button olursunuz. Yani Benjamin Button olmazsınız hayatınızın önemli bir kısmını ee, lavaboda da geçirebiliriz. Evet. Sonra bir de bakarsınız ama ne kadar gençleşiyorum ama ne kadar gençleşiyorum küt küt oh. haydi git, git. roket roket o yüzden yaşlanırken yaşlanmak lazım ya ege sen denireceğim böyle cücürelle deyince ee... Cinderella'dan bir şarkı mı? yok Cinderella'dan değil ya ben başka bir şarkı isteyeceğim de bu eskiden bir şarkı var elektrik yut diye Aha. onu bir varsa bir ben de istiyorum yani sonraki şarkılarımızdan bir içime geldi. Yani içime geldi. geldi geldiyse. Diye. Acıttı mı Fahim? Bir şey Acıtmadı. <gülüyor> biraz acıttı. Biraz acıttı. Size de aslında? gelmişti bir kere. Çok acıtmıştı. Amerikan düğünlerinde yeni bir moda var. Bu ee... o, o kadar güzel bir şarkı olmadığı için içine geldiği kadarını biraz alttan alttan dinleteceğim Tamam olur size. buyurun. Evet yeni modalar. Biraz dinleyelim. Biraz i̇şte dinleyelim daha... ya. Elektrik yut derisi. Bırak fail, benim bile içime değmedi şu anda. Debbie Gibson. Bu şarkı Hay bu güzel evler. değil? Eğer bu şarkıya güzel değil diyen varsa beri gelsin. Alkışlayabiliyor muyuz? Elbette. Oo. Eller! Eller! Ne oldu bu kız acaba ya? Debbie Gibson'a mı? Tiffany'ler Debbie Gibson'dan. Azıcık aç ya. Çok istiyor adam aç ya. Allah Allah Allah. Tamam, Kırk yılın tapan. başı bir şey istedik yani. Babasının parçasını çalıyor sanki. güzel şarkıymış lafımı geri aldım Tamam yeterli 2002 ben yılında aldım. şeyle bir ortak çalışma yapmış şey derken Playboy'la Playboy? Kim? Aa nasıl Hı? Playboy? Dergi Playboy mu? Dergi Playboy. Onun internet sayfası falan da vardır. Ha. Adım, ee... Ortak çalışma dediğim poz vermiş yani. Ortak poz mi? vermiş evet. Ortak bir proje içerisinde. Ben de, de bundan demiş. sonra hep böyle geleceğim ya. Ben de şeyle ortak bir çalışma yaptım. Şimdi de kendisi prodüktör. Debi Gibson'ı merak eden dinleyicilerimize. sen Debi Gibson'dan mı bahsediyorsun. Debi Gibson hakkında e, hemen geldi. Yani dinleyicilerimize hemen oracıkta aklımıza gelenler. Ceza hukukumuz İtalya'dan diyen var. E, ceza hukukumuz Polonya'dan diyen var. Teşekkür ya bazı ediyoruz. cezalar var. En ağır ceza hangisiyse o olacak. Yani herhalde. bunu toplama yani anladığım kadarıyla. Combo. Değişik değişik. demiş. demiş. Dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Amerikan... Best of ceza hukuku buyurun. <gülüyor> Amerikan düğünlerinde yeni moda egzotik hayvanlar. Bana biraz egzotik deyince bana hep erotik hayvanla egzotik hayvan arasındaki farkı bir belirtebilir misiniz? Erotik hayvanı bilemiyorum. Egzotik hayvan... <gülüyor> yani erotik hayvan adamına göre değişir. Zebra mesela. Yani bazıları zebra. <gülüyor> mesela Ege'ye göre <gülüyor> e, erotik hayvanmış zebra. Hakikaten. Bana da mesela bazen şeyde ne yalan söyleyeyim böyle hani gözleri iri iri falan olunca gözler önemlidir çünkü. Eşek mi? Yok yani eşek... Gözleri çok güzel eşeğin. Hakikaten yani. Ya bana böyle biraz daha çok... Ceylan mesela acayip... Ceylanın da güzeldir. Ceylan çok seksi geliyor ya yani değil mi? Yani böyle erotik geliyor. Erotik demeyelim ya. Erotik deyince de sanki böyle Sen... sapık gibi oluyor yani. istersen akşam bambi bir DVD'sini vereyim bize ben yani Ya niye erotik deyince illa sana erotik gelen olmasına gerek yok herhalde. Yani sana gelen bana gelsin noktayım ne olacak? Değil mi? Öyle bir şart var mı? Bence zürafa da çok erotik hayvan. Mesela bazıları boyun sever... Zürafada da komple boyun yani. Ama her zürafayı da erotik <gülüyor> bulmak... Sen de pis pis biliyorsun ya. <gülüyor> ben tavanlara baksan daha iyi <gülüyor> E sen açtın sen konuyu. zebra dedim be. Ben zebra dedim. Kendi dediğime utanırken siz coştunuz. Sen örnek vermeseydin konu kapanıyordu. Valla bitti gittiydi. Eczotik hayvandan yürüyecek. bana yükleneceğinize kendi şeylerinizi açık ettiniz. Fahir Bey şey yaptı. Ha benim yüzümden tamam. Sen e ve erotik nedeni... arasındaki farkı bilmemem bu yaşta benim hatam. Hayır sen örneği çoğaltınca benim için Fahir Fahir Bey'e <gülüyor> <gülüyor> bir anda dön, döndürdü. Şükürler. Ee, aslan terbiyecisi mesela Kate Evans'ı biliyorsunuz. Bilmez miyiz ya? Terbiyesiz adam. Konuyla ilgili onun olarak, verdiği terbiyeden ne olur? Aslan da aslanlar eksotik var ya senden ya. benden eğitimli be. Şöyle Zarki, demiş dedik, konuyla ilgili olarak çünkü e, düğünlere e, egzotik hayvan sağlayan kişi Kate Bey şöyle demiş herkesin düğün fotoğrafları birbirine benzer. Gelinler de herkesten farklı pozlar arıyor. O yüzden de fil, aslan ve lama fotoğraflara isterseniz hmm, eee şey olabilir. Ama şey gibi mi? Photoshop'lan mı? Hayır Çünkü canım. şeyde vardı. Ben bir arkadaşımın düğün şeyinde gördüm. Böyle avuçlarına tutmuş adam böyle açmış. Avucuna kızı koymuş. Avucuna kızı koymuş. Kız böyle bakıyor melil melil. Yani resmen e, Gulliver Gulliver's gibi böyle. Gulliverdim. Ama böyle bir tabi şey var. yani Güliver devler ülkesi, cüceler ülkesi falan filan var ya. Kızcağız minicik minnoş böyle avucuna koymuş. <gülüyor> Anlatırken ellerine öyle yapma. <gülüyor> Peki, çok <gülüyor> rastlan. <razlıyorum. gülüyor> bir, bir ricacı gibi duruyorsun karşımıza. Kaç para verelim? El ya da böyle şeye bakıyorlar. Böyle sanki suya bakıyorlarmış gibi de yerde suda akisleri. Ay o ne güzel. Sen neyi anlatıyorsun Fahir? şu anda suya? Düğün şeyi atıyorum. anlatıyorum ya. Düğün, düğün katalo, aman düğün fotoğrafları anlatıyorum. Gitesad'daki bütün fotoğrafçıların vitrinde var bu tip fotoğraflar. Valla fotoğraf değil bu, yani fili getiriyor direkt o, o güzel. Mesela fili getirmenin bedeli de 10 bin dolarmış. Fili ne yapıyoruz biz? Nasıl onu nasıl bir kombinasyon? Düğünde takılıyor ya. Fil Şüphesiz var işte Her herkes fotoğraf çektiriyor. Hayır filten. fillerin şey dönemi var ya kızana bağladıkları. Ona ne deniyordu? Mas Mans ne, tam olarak şey mi soruyorsun Faysen, fillerin kızına bağladıkları dönemin <gülüyor> adını mı soruyorsun Ya onların böyle bir... Ya dönem adı mı ilk soruyorsun? İlkokulda hep öğretiliyor, sonra kullanılmaya <gülüyor> unutuluyor. Öncelikle soruyu tam anlamak istiyorum. Kulaklarının arkasından bir şey geliyor ya... Kıl mı? <gülüyor> Kıl mı geliyor? Ya, ne geliyor? Ne tutuyorsun sen ya? Ya fillerin şey dönemi var ya. Menstruasyon dönemi mi? Yok canım böyle arızaya geçtikleri erkek filler özellikle böyle. böyle... Andropoz mu? Hayır. <gülüyor> yani onun anları andropoz gibi de hormon manyağı oluyorlar bunlar böyle. Kula... Hormon o kadar çok ki kulak arkasından fışkırıyor. Hadi canım. Tabii canım. Erkek fillerdi. Ona bir şey deniyordu ya. İşte o dönemde bir şey yaparsa o düğünü vallahi şeye çeviririz. Düğünümüz zehir oldu. <gülüyor> fil yüzünden düğünümüz zehir Kim getirdi fili? Bu. Bu dedi de adam. O zaman fil getirmeyeceksin. Lama da öyle bir şey var mı? Lama var? Da, da var abi. Lama çok asil bir hayvan. Benim çocukluğum lamalarla geçti biliyorsunuz. Tüküren hayvan diye geçer. Lama bir dakikaya Tam ona şey yapacaktım ben cümlemi geri alıyorum. Şu senin çocukluğuna bir inelim. İzmir hayvanat bahçesinde ellerimle besledim lamaları. Her ellerimle pazar. büyüttüm. O kadar asil bir ne hayvandı ki. Ne yiyor peki? Ki. Lama ne yer? Valla biz pazarı dolaşırdık. Şöyle bütün öğleden pazarı, sonra. Bütün mozalaklarını Aha, toplar. Ha mozalakları torba torba alırdık. Biraz ben utanırdım o zaman. mize fakir mi derler diye. Ondan sonra hepsiyle beraber giderdik şeye. İzmir hayvanat bahçesine. Bahadır'ı beslerdik. Lamaların ismi yok. Doğrudan, doğrudan lamaya mı giderdiniz? Elini lamayı yani lamayı elden verebildiğin için başka hayvana o kadar yaklaşıyormuyordun? pazardan ne alıyordunuz? Elma mı, domates marul. mi? Marul. Ondan sonra hatta işte hatta şöyle sersen İzmirlisin güzel söyle onu. Ma diyor İstanbul'lular öyle diyor can. Biz marul diyorduk. Marul. Ha tabii canım marul. Filede mesela şey yatardık. Ne derler? Atar mıydınız? Aha, file yaklaşılmıyordu çünkü. Horgortu mu var? Hatta bir anı olacak gene bir anı köşesi hı hı. ama mesela kısa attın. Onun şey hendeyinin öbür tarafına düştü. He. Oradan üfleyerek geri yolluyordu. Çok güzel bir şeydi ya. Bir daha attı. Bir daha attı. Ama da. o üflediğinde bütün toz şey falan geliyor. Ayvana parçasında bir ayvana bir şey atmak yasak değil mi ya? Beslemek Kü falan yani. Hmm. bahsettiğimiz. 80'ler o dönemler O, o dönem zaman, sıkı yönetimden hemen sonra olduğu için serbest miydi Havuç veriyorduk. şey Ama lama çok güzel. Elden beslemesi çok zevklidir yani. E, marul veriyordu. Yani biz onu beslerken bir takım adamlar da elinde sigarayla gelip tükürüyordu hayvana. Bu kadar da acıktı. Bu lama tüküren hayvan ya. Yani aslında orada diye llama da size tükürüyor muydu? Hayır. Yok. E, e, Niye ha... tükürsün hayvan zaten havuç, A, havuç veriyor? Havuç veriyor, marul veriyor. Ama tüküren adama da sıfatına tüküreyim diye tükürür sen, yani. Sen hiç öyle yanında gidip o tüküren adamı uyardın mı? Çünkü sen hmm. de öyle bir şey var. Beyefendi niye tükürüyorsunuz dedim. <gülüyor> Beyefendi beni... dedi amcacım neden tükürüyorsunuz falan filan diye. Hatta o zamanlar TRT'den birisi beni görmüştü. Şey yapmıştı eğitici filmler yapmıştı. Lamaları tükürmeyin diye. Tabii canım Çok o uzun. zaman girdi ya televizyonlarda. Ahmet'le Doğru Ege diye bir şey ama <gülüyor> tutmadı. Tek... <gülüyor> tutmadı <gülüyor> değil mi? E, 10 bin dolar verirsen düğününe fil. Ha Çok fil yaptım. büyük olur dersen onun yerine Lama. döner koy mesela 10 bin dolara Vallahi, bin bir neşe bir döner koyarsın. Ya. Vallahi güzel böyle. Hatta köfte ekmek de yapabilirsin bir tarafta. Habire, Gerçi tabuk, o da kokudur. Güzel e, smokinli giymiş adam öbür tarafta gelinlik leş gibi şey kokacak. Olur mu yani? Ama et et koydurulur yani 10.000 bin dolara. Hem de çok güzel yani. Bazısı 10 bin dolara tavuk döner koyuyor en çok da onlara bozuluyor. Valla bir iki fotoğraf var burada da Ege. Lama fotoğrafı var. Lamaların yani e, lamalığı kalmamış. Çünkü süslemişler lamayı. Gelin gibi. Valla tam gelin gibi de değil. Yani böyle bir makyajla mı yapmışlar bilmiyorum. Mümkün mü Lama'ya makyaj yapmak? Mümkün. Sen çünkü en yakından, aramızda en yakından tanıyan Dudakları Lama... Dudakları şekilidir, süslenir. Vallahi bilmiyorum. Bir, bir garip olmuş. Ee, biz mutluluklar dileyelim efendim. Evet. Mutluluklar dileyin de ben bir en son rekor haberleri var. Onları da vereyim de ondan sonra gir Buyurun. Belge. Buyurun, tamam. Ee, 2014 senesinin tabii şeyleri çıkıyor. Ee, bu yılda bayağı rekorlar. 9 farklı rekora adını yazdırdı Türkiye. Ee, hemen onları bir gözden geçirelim. Guinness Rekorları mı? Bunlar? Guinness Rekorları. Bunlar Guinness Rekorları diye geçiyor. Van'da 51.793 kişinin katılımıyla ne gerçekleşti? Kitap okuma. Hayır. Donmuşa mu Van diyorum bak Van. Kahvaltı. Bravo doğru cevap Ege Kayacan'dan geldi. Kahvaltı e, sofrası rekoru kırıldı. E, Karabüklü Rümeysa Gelge'yi parantez içi 17 2 metre 13,5 santimlik boyuyla dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu kızı oldu. Tebrik ederiz. Onu da tebrik ediyoruz. Reklama gidiyoruz. Aman Ege'ciğim dikkat et. Ee... Valla <gülüyor> Seda Sayan gibisin. Valla <gülüyor> Uğur Öztürk yeteneksizsiniz Türkiye programında vücuduyla yani kendi şahsi vücuduyla 17 buz bloğu kırarak yeni rekorun buz bloğu kırma rekorunun sahibi oldu. Ankara'da aynı anda 824 kişinin ektiği 4968 lale soğanı sayesinde en çok kişiye çiçek soğan, en çok kişiyle çiçek soğanı dikimi. Çünkü her çiçek soğanla değil. Bunu biz de diye. yapabilirdik ya. E, yapılır Hem de canım. Zannediyorum bunun şeyi de yoktur. Kategori açılmamıştır. Evet. 4 tane de biz bunun birincisi olurduk. evet 2-3 ay birinci kalırdık yani. Ee, Bolum engende 40 aşçı, 500 kilo yağ 100 kilo bezelye 150 kilo et 250 kilo mantar 100 badere otu 13 kilo karabiber 5 kilo yeni bahar 50 kilo tuz ve 1,5 buçuk ton pirinç kullanarak 3 ton 150 kilo topla Oktaysan bir çeket topladım evet 3 ton 3150 mi yapıyor 3750 yapıyor 600 kilosu şey olmuş buhar <gülüyor> evet ee, 3150 kilo ağırlığında dünyanın en büyük pilavını pişirdi yalnız biraz tuzlu olmuş fazla tuzlu evet, kaç, biraz... aç, tuz koymuşlar kaç kaç kilo tuz demişler yani tuz şöyle demiş 50 50 kilo. 50, Ama 50 kilo tuz onun 25 kilosunu önce pirinci tuzlusu da bekletmişler de ondan ha. Ha, ha. Çünkü tuzlu olur abi tabii, tabii. ya tuzu tabii. almışlar Oradan eve götürdük yani oradan bir şeyler oldu. Bunlar hep rekorlarımız. E, rekorlarımızı da bir kez daha anmış olalım. Moder sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Türk istasyonu Sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler. Ofis kaçkını başlayacak birazdan. Fulya'dan iznimizi aldık. Joe Okakar'ın unutulmaz şarkısı, efsane haline getiren şarkısıyla veda edelim sizlere. The Bidl Beatles'ın şarkısı da. Hıhı. Bir de Little Help From My friends. Bu şeyde Surgeon Pepper's albümünde bilmiyorum da bir dolu kişi herhalde sinir oluyordur Joe Cocker şey yüzünden. Diyorum niye Bizim şarkımızı daha, daha, daha güzel söyledi falan diyerek. Yani ha Bidol diyorsun. ]la hiç karşılaştırılmayacak bambaşka efsanevi Vallahi, bir şey de söylüyorlar. Ray Charles'la beraber e, My Mayhart söylerken Ray Charles bu durumda pek mutlu görünüyor. Öyle mi? En azından sahnedeyken Yani o yüzden ben e, sevilendi bir adam. Çok Hakikaten akış, sevilen bütün şarkılar belki bizi bir günce o Kakır söyler diye bekliyorlardı. Artık e, boyunları bükük kalacak güzel şarkılar diyelim. E, yarın sabah tekrar buluşma dileğiyle son şarkımıza geçelim. Hoşçakalın.